Tuhaf beyinlerin yaratıcılığa e, muktedir olduklarını ikna etmeye çalışacağım sizi. Bakın sinestezi en e, basitiyle e, grafem renk sinestezisi e, denilen durum. Eminim ki aramızda en az bir kişi şu rakamlar arasında, beşler arasında ikiyi bu kadar kolay e, seçiyordur. Bu aslına bakarsanız e, gelişimsel bir e, defekt. E, erken çocukluk dönemindeki e, gelişim sırasında çocukların büyük bir bölümü bu karmaşık ödevi kolaylıkla yapıyorlar. E, farklı rakamları farklı renklerde görerek. Oysa ki e, gelişim aslında bu avantajın e, baskılanması ve ortadan kalkması anlamına geliyor. Fakat e, bir bölümümüz e, bunu tırnak içinde beceremiyor. Aslında bu avantaj mı dezavantaj mı diyeceğimiz durum e, erişkin dönemde de e, var kalıyor. E, sinestezi şu örnekte görüldüğü gibi grafem renk sinestezisi gibi en sık aslında e, avantajı nedir çok aşikar e, kestiremeyeceğimiz bir durum olacağı gibi alt tarafı beşler arasında ikiyi seçmek e, standart bir ödev verildiğinde bir avantaj gibi olabilir ama bunu günlük hayata nasıl e, aktaracağız? E, aslına bakarsanız buna e, bir modalite içi yani görme e, modalitesi içindeki e, bir sinestetik algı olarak yorumlayabiliriz. Çünkü renk görme bölgesiyle e, harfleri algılama birbirine çok e, komşu e, bölgeler. O ikisi arasındaki ilişki gelişim sırasında e, inibe edilemezse, baskılanamazsa, ortadan kaldırılamazsa... ...işte sinestetler e, e, farklı e, rakamları farklı renklerde görecekler. Bunlar farklı duysal modaliteler içinde de e, olabilir. Yani um, renkleri koklamak, e, görsel sahneleri işitmek... E, gibi durumlar söz konusu olabilir. Bu sinestetler sanatçılar arasında son derece daha yüksek temsil ediliyorlar gibi. Bakınız Arthur Rimbaud, Charles Baudelaire, Vladimir Nabokov gibi edebiyatçılar. Ya da Alexander Scriabin, Oliver Messiaen gibi müzisyenler. Vasily Kandinsky gibi bir ressamı örnek verebiliriz. Söz konusu isimler. Doğal sinestetler yani gelişimleri boyunca olması gerektiği gibi farklı duysal modaliteler arasındaki bağlantıları ortadan kaldıramamış hasta kişiler mi diyelim. Bunlar bir takım kimyasal maddelerle de ilişkiler söz konusu bağlantılar yeniden üretilebilir. Çünkü o bağlantı tümden ortadan kalkma değil, bir biçimde e, fonksiyonel bağlantının e, baskılanması gibi düşünülebilir. Nitekim bir, bir takım kimyasal maddeler dediğimiz durumlar, e, LSD'den meskaline kadar bir takım halüsinojenler, söz konusu bağlantılar yeniden üretmeye yarıyorlar. Biliyorsunuz ki bir kısım e, sanat ve edebiyat akımları tamamen, bu, bu maddelerin kullanılmasına dayanıyor. Beat kuşağı gibi, Psycho, Grand Underground, Punk akımının e, tümden e, yaratıcılıklarını bu maddeleri e, kullanmaya borçlular e, diye düşünebiliriz. E, Scriabin, e, 20. yüzyılın başından e, bir e, sinestet bir e, piyanist. Bakınız 1914 gibi çok erken dönemde e, bir e, bilimsel dergiye... E, Konu olmuş durumda. E, şu şekilde e, yazar Charles Myers e, şu şekilde anlatıyor Scriabin'in deneyimini. E, renkler tek tek notalarla değil e, tonaliteyle ilgili. Müzik dinlerken silik bir renk hissi e, duyuyorum. Emosyonel olarak müziğin içine girdikçe bu, bu his daha fazla şiddetleniyor ve kendi başına bir renk imgesi oluyor. Peki bütün e, müzisyenlerin e, eserleri böyle mi? Hayır Beethoven müziği öyle değil. Bu hissi yeniden üretmek için Beethoven müziğinin çok fazla entelektüel olduğunu düşünüyor Scriabin. Ben Moskova'ya gitmedim ama aranızda gidenler var ve Arbat Sokağı'ndaki evini, müze olmuş evini ziyaret edenler varsa eminim ki bu renk klavyesini de görmüşlerdir Scriabin'in. Olivier Messiaen daha yakın tarih, yine 20. yüzyıldan bir sinestet bir Besteci bir e, org sanatçısı aynı zamanda bakın adı e, tarif ediyor. Monteverdi, Mozart, Chopin, Wagner, Mussorgsky, Stravinsky son derece renkli e, müzikler yazdılar diyor. E, i̇ki sinestetin birlikte e, işbirliği. Mark Rowan bir e, sinestet bir e, ressam. E, Olivier Messiaen müziğini dinliyor. Org müziğini dinlerken e, yaptığı e, iki tablo. Ünlü Trangalila Senfonisi'ni e, e, dinlediği sırada e, yaptığı tablo, piyano müziği. A, Kandinsky, başka bir, e, geçen yüzyılın başından başka bir e, sinestet e, ressam. Bakınız nasıl tarif ediyor e, Wagner'in Lohengrin Operası'nı ilk dinlediğinde. E, Moskova'da henüz e, tarih 1913. Ve şöyle diyor kemanlar, basların derin tonları ve özellikle de nefesliler bende o gece öncesi saatin bütün gücünü cisimleştirdiler. Zihnimin içinde bütün renkleri gördüm. Gözlerimin önünde duruyorlardı. Önümde vahşi neredeyse çılgın çizgiler çizilmişti. Aynı Kandinsky e, ihtiras sonrası e, Rusya'da kalmaz. O sırada e, sanatçılar için bir e, cennet olan e, Weimar Almanyası'na e, gider. Ve e, son derece de avantgarde deneylere başlarlar. E, günümüzdeki e, henüz daha neuroscience diye bir ilmin kurulmadığı bir zamanı düşünelim. E, gerçekten de metodolojisiyle e, önemli neuroscience dergilerine e, yayınlanabilecek konu olabilecek deneyler yaparlar. Bakınız e, üç tane sinestet. Ressam Kandinsky, Besteci Hartmann. Ve bir balet olan Saharov. Şimdi bu tür dergilerde yayın yapmak için zorunlu nötralite koşulu olan körlüğü sağlayıp yaptıkları bir deneyi görelim. Kandinsky'nin atölyesindeler. Besteci Hartman atölyenin içine girer. Kandinsky'nin çok sayıdaki tablolarından seçim yapar. Birkaç tane seçim. Ve e, o tabloya bakarak kafasında canlanan sinestetik e, e, seslere yönelik olarak e, irticalen yaptığı besteyle piyanosunu çalar. E, tabii ki Balet Saharov e, Hartman'ın hangi tabloları seçtiğini bilmemektedir. Sadece sesleri duyar, onlara e, ona yönelik e, dans eder duyduğuyla. Yine bir irticalen danstır bu. E, daha sonra e, Kandinsky'nin atölyesine girip Hangi tablolara dans ettiğini e, bulur. Bu üçlü kör denilen, e, bugün de gerçekleşmesi son derece zor metodolojisi, son derece zor bir nörobilimsel bir e, deney olarak düşünebiliriz bunu. E, Kandinsky'nin erken dönemi bakınız. Ve e, giderek daha soyutlaştığı e, e, geç dönemi bu konuda. E, sinestet ressamın. Nasıl e, açıklayalım bu sinestezi e, deneyimini? Bakınız e, e, dış dünyanın duysal temsili e, duyu organlarımızın üzerinde e, haritalandıktan sonra onun görsel özellikleri retinada işitsel özellikleri iç kulakta e, haritalandıktan sonra ilgili nöral yollar aracılığıyla Söz konusu duysal, modaliterele ayrılmış olan kortekslerde haritalanmalı. Bunları mavi ile görüyoruz. Bakınız görsel korteks burada, işitsel korteks burada, dokunsal korteks ise burada. Beyin coğrafyasında birbirinden çok ayrı yerlerdeler. E, tuhaf bir şey. Biz e, bilinçli yaşantımız e, bütüncül algılardan oluşuyor. Oysa ki, Beyin e, söz konusu yaşantıyı önce parçalıyor farklı duysal modalitelere. Bu bizim tamamen bilinç dışımızda e, e, cereyan ediyor. Ve birbiri ardına sanki bir e, asamble üzerinde e, bir e, mamul imal edermişçesine basamak basamak e, imal ediyor ondan sonra. E, şuradaki en dış halkayı e, söz konusu dış dünyanın e, duysal haritaları olarak düşünelim. A1'ler e, işitsel harita olsun, e, V'ler ise görsel harita olsun. E, söz konusu haritalama bir sonraki basamakta da. Aslında bakınız e, birbirinden tamamen habersiz ve ayrı e, ilgili modalitelere özgü parçacık kayıtlarının e, yapılması şeklinde olacak. E, söz konusu e, görsel sahnenin e, dalga boyu e, haritalaması. Ee, bir sinaps boyunca yapılırken e, o görsel sahne hareketliyse ona paralel başka bir e, modülde e, süre gidiyor olacak. Aynı şekilde işitsel işleme de paralel bir kanalda e, devam ediyor. E, artık bakınız bu mavi kortekslerin hemen yakınındaki e, sarı alanlara yani asosyasyon alanlarına geldik. Henüz daha bir e, bütünleştirme olmadı. Ancak üçüncü halkadan itibarendir ki farklı duysal modelitelere özgü atıflar bir bütünlük olarak birleştirmekteler. Üçüncü halkada bunun bir yüz, bir kadın yüzü ya da bir erkek yüzü olduğunu söyleyebiliriz. Bir jenerik inşa ettik henüz ve işittiğimiz sesin bir kadına ait ya da bir erkeğe ait olduğunu söyleyebiliriz. Ancak bakın dördüncü aşamadan itibaren ki artık e, asosiyasyon kortekslerinde daha da ileriye gittik, bu gördüğümüz yüze, işittiğimiz sese bir kimlik e, atfedebiliriz. Bu tanıdığımız bir kadının ya da erkeğin yüzü, tanıdığımız ya da e, e, bir erkeğin ya da kadının sesi e, olduğunu söyleyebiliriz. Ama bakınız ilk dört sinaps boyunca e, son derece modalite spesifik, modaliteye sadık bir işleme biçimi var. İki işleme biçimleri arasında bir kısa devre söz konusu değil. Ancak beşinci aşamadan itibarendir ki bu gördüğümüz yüz ve işittiğimiz ses tanıdık bir kişiye ait bir bütüncül imge olarak bilincimize çıktı. Ve o söz konusu kişiyi Diğer kişiler arasında bütüncül bir yaşam içinde, bir eş zamanlı bir yaşantı parçası olarak farkına vardık. İşte bu noktadan itibaren bilinçli farkındalık söz konusu ve bir 500 milisaniye kadar geçmiş durumda. Buna karşılık Sineset'in yaptığı şey aslında... Tuhaf bir olmaması gereken, o gelişim sırasında baskılanmış olması gereken bir kısa devre. Yani e, o yüzü bir ses olarak e, algılamak. Sinestezi, sinestezi yalnız e, yaratıcılığı teşvik eden, e, biz fanilerden ayıran e, bir özel durum değil. Pekala bir... E, Beyin hasarı da beyinde e, bilgiyi işleme stratejisini tümden değiştirip aslında e, yaratıcılık stratejisini bir yerden diğer tarafa getirebilir. Ünlü Maurice Raver. E, 1800'lerin sonlarında, 1900'lerin başlarından itibaren başlayan uzun bir kariyer. Ama bakınız 1920'lerin sonunda ilk kez piyano çalmada hafif bir güçlüğü ve kelime bulma güçlüğü gibi sol hemisferin bozukluğunu düşündüren ee, ve muhtemelen yavaş seyirli bir hastalığı düşündüren bir e, problemi başlar. E, sanatsal üretimi burada biter mi? Hayır. Fakat şekil değiştirir e, fena halde. 1928 e, bu şikayet başladıktan sonraki bestesi Bolero. Daha sonra sol için re majör piyano konçertosu ki solel için piyano konçertosu son derece sıra dışı e, nadir bir durum. Ee, şunlar bize sol hemisferinin e, yani sağ elini kontrol eden bölgenin hastalandığını e, düşündürüyor. Ve sağlam kalan sağ hemisferi için bir e, piyano eseri. Her ne kadar bu başka türlü açıklanmıştır. İşte e, Birinci Dünya Savaşı'nda sağ elini kaybeden e, bir, e, bir piyanist için bestelendiğini de e, söyleyenler vardır. Sol el için, Remajör Piyano Konçertosu'nun. E, ama böyle de bir özellik. Ee, Bolero'yu düşünecek olursak e, son derece e, monoton bir ritmin o zamana kadar e, pek kolay düşünülüp tasarlanmamış bestelenmemiş bir e, birbiri ardına tekrar eden bir e, monoton ritimdir. Sanki e, bunu a, beynin frontal bölgesinin hasarından sonra olan perseverasyona e, Benzetenler olmuştur. Bakın sonunda 1936'da ölümünden bir yıl önce ünlü Fransız nöroloğu Alajuan'in e, tabloyu bu şekilde tarif eder. Orta derecede tutuk hafazi, agrafi, ağır idiomotor apraksi, nota okumada bozulma, buna karşılık müzikal algı sağlam. Yani sol hemisferin bütün fonksiyonlarının ağır biçimde bozulduğunu, buna karşılık e, sağ hemisferin tümden e, sağlam kaldığını e, ifade ediyor ünlü Alajuan'in. E, Tanınmadık bir e, ressam. Bir Amerikalı ressam. Bu bir Botticelli tablosundan ayrıntı. E, Botticelli tablosu önünde duruyor. Ve ondan bu ayrıntıyı bir e, bir baş ayrıntısını mükemmel bir şekilde e, çizmekte söz konusu. Amatör ressam. Fakat e, aklından bir takım kavramları çizmesi istendiğinde bir ilkokul çocuğundan daha e, kötü bir e, performans e, gösteriyor. Bir anahtar, bir pipo. Bir masa, bir şemsiye gibi. İkisinin aynı kişiler olduğuna inanmak mümkün değil tahmin ederseniz. Fakat her iki beyin yarısının dış dünyayı görsel olarak yeniden yaratmak için kullandıkları ağır strateji farkını görüyoruz burada. Yine çok iyi tanınmamış bir Amerikalı ressam Loring Hughes. Aslında... Böyle gayet gerçekçi bir takım portreler çizmekte. Hani bir, bir realist bir sanatsal stile sahip olduğu söylenebilir. Fakat bir araba kazası geçirir ve sağ beyin yarısı hasarlanır. Ve bu hasardan sonra tümüyle sanatsal stratejisi değişir. Ve artık soyut bir ressam haline gelir. E, Demin ki ressamımızın tam tersi diye e, düşünebiliriz. Yani e, Botticelli ayrıntısını gözün önündeyken mükemmel çizip e, e, zihninden canlandıramayan sol hemisfer hasarlı ressamımıza karşı bu kez e, sağ hemisfer hasarlı ve strateji değiştirip artık e, soyutlaşan e, Loring yüksü e, görüyoruz. Burada. Otizm başka bir gelişimsel e, Hastalık. Bakınız Nadia üç buçuk yaşındayken e, böyle bir at e, çizebiliyor. Oysa ki e, ortalama altı yaşında bir çocuğun bu şekilde bir süvari çizmesini bekliyoruz. E, Nadia'nın süvarisi ise e, beş buçuk yaşındayken yanında ama tuhaf bir e, strateji kullanıyor Nadia. E, tuvale aşağıdan başlıyor, sol alt köşeden ayakları çizerek yukarı doğru gidiyor. En yukarı çıktığında, tuhal bittiğinden artık e, süvarinin e, işte, e, kaskına yer kalmıyor görüyorsunuz. E, ve Nadia 5,5 yaşındayken bu tür bir mükemmel resim çizerken aslına bakarsanız e, giderek rehabilite ediliyor. Bunu tırnak içinde mi kabul edelim? 14-15 yaşında sosyal yetenekleri giderek gelişiyor. Daha iyi bir okul ve e, işaret. E, Yaşıtları da benzer bir hale geliyor ve bu resim yeteneğini de yitiriyor. Giderek. Ee, bunlar Lesko mağarası resimleri. Bundan 10 ila 16 bin yıl önce e, mağaralara e, yapılmış resimler. Ee, Bakın seniz daha yazının, e, yazılı kültürün keşfedilmeden önceki e, dönemde. E, bunlardan az sayıda e, insan demek ki... E, Mağaraya dış dünyayı olduğu gibi bu şekilde e, yeniden üretme yeteneğine sahiptiler. İki tane beyin görüyoruz e, burada. Sol taraftaki biz fanilerin e, beyni bakın. Nereden anlıyorum bunu? Çünkü Sylvian fissür dediğimiz e, frontal ve parietal lobları temporal lobdan ayıran yarık, temporal lobda bitiyor ve üzerine bir şapka geliyor inferior parietal lob e, ismini veren. Ee, %99'umuz bu salonda bu beyne sahipiz diye düşünebiliriz. Bakın bu tuhaf bir beyin. Aynı Sylvian fissüre bakalım. Burada biteceğine devam ediyor. İnteremisferik fissüre kadar yükseliyor. Ee, solda ve sağda. Ee, anormal bir beyin. Ee, bu anormallik geniş bir parietal lop hacmi kazandırıyor bu anormal kişiye. Ee, bu kazanmanın Doğal olarak bu anormallik olduğuna göre aslında bir dezavantaj olduğunu düşünmek lazım. Bu Einstein'ın beyni arkadaşlar. Bu tuhaf anormalliğin kazandırdığı geniş yüz ölçümü muhtemelen Einstein'ın bu benzersiz komputasyonel yeteneklerini yansıtıyor. Yaratıcılık anormal bir beyin gerektirir diyerekten bitirmek istiyorum. Teşekkürler.